Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil ve la kibetul muktekin. Bala ertman Muhammed ve ve Allah meftah bil ve bil khayir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dinleyenlerim, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz dersimizde aile hayatımızın ev bağlantılı ama evimizi pozitif, manevi, ahlaki, edebi güzelliklerle buluşturmak ve tanıştırmak için bir takım örnekler vermeye çalıştım. Manevi güzelliğimizin buluşması icap eden noktalarda karı koca eşler arasındaki teşekkürden bahsettim. Bu teşekkürün insan sağlığına, insan sahatine faydası olduğu gibi Ahiret boyutunu dile getirmeye çalıştım. Teşekkür adeta karı koca hayatında, eşler arasında birilerini takviye eden merdiven basamağı gibidir. Pozitif bir güç veriyor daha doğrusu. Teşekkür etmiş olduğum bir konuyu ikinci kez daha fazlasını görmeye çalışıyorsunuz. Teşekkürden hiç kimse zarar etmemiştir. Teşekkürden herkes kar eder. Burada enaniyet olmaz, kibir olmaz, gurur olmaz, bencillik olmaz. Teşekkür çünkü... Kur'an'da değişik ayetlerde Cenab-ı Allah hep teşekkür, şükür dine durmuştur. Ama aile hayatındaki teşekkür karı koca hayatına sirayet ediyor. Hele hele yeni evlenmiş, yeni evlenmiş olan kardeşlerimizin sofra yemek yemiş olduğu yemekler, gıdalar, sular nasıl genlerini ters ediyorsa bu sevgiler, ilgiler, terkipler, ifadeler de ne yapacak? Yeni evli olan kızımızın veya damadımızın psikolojik dünyasına yer edecektir. Yer ki yarın dünya'ya gelen çocuğumuz bu bileşkenin neticesi olarak güzelliklerle, ahlakıyla, edebiyle, terbiyesiyle böyle temavuz etmiş olsun. Tıp bugün izah etmiş bilim adamları, birbirleriyle mutlu, birbirlerini seven, bile iletişimde zorlanmayan karı kocadan dünya'ya gelen çocuk, bu özelliklerle olmayan, bu özellikler olmayan Başka bir kanından doğan çocuğa oranı altı ay zeka farklı dünyaya gelir. Yani bir karı koca birbirini seviyorsa ilgiyle, teşekkürle, samimiyetiyle bu kadının dünya geçici Allah'ın lütfü olan bir çocuk tam altı ay zeka farklı dünyaya geliyor. Artık her şey açık, net ve berrak olmuştur. De bunu gündeme getirmiş oldum. Son olarak teşekkür konusunda da erkekler psikolojikmen daha fazla teşekküre Müsait Ama hanımlar ondan daha fazla müsait Bu fedakarlıklarımızı Böyle pazarlığa oturmadan Hesabiliği olmayan hasbili olsun Ben bunu Allah için yapıyorum ama Kocamla memnun oluyor. Kocamın rızası Allah'ın rızasıdır Kocamın hak yere gadaplanırsan Allah tabanı gadaplanır Diyen şuurlu bir hanımefendi Bu mevzuları böyle mesele yapmaz Ve bu meselelerden dolayı Dudak geçmez ve ne yapar ya? Sahiplenir, ilgilenir, değer verir, önem verir. Bunlar benim yitik mallarımdır. Daha yeni öğrendim, ya, daha yeni buldum. Bulduğun andan itibaren, duyduğun andan itibaren derhal bunu gündeme getirmek ve uygulamak noktasında bize yakışan nedir? Ölüm her an bizimle bekliyor demektir. Ecelin birisi santım santım takip ettiğini yapıp ertelemeden Hemen mutluluğumuza davete çıkacak bu güzellikleri hep beraber paylaşmalıyız. İşte bunlardan bir tanesi de evlilik hayatımızda, karı koca hayatımızda evet kelimesidir. Evet, evet. Evlilik hayatında evet'in çok büyük bir önem vardır. Evlilik hayatımızda teşekkürde ne kadar büyük büyük güzellikler, özellikler gördüğümüz gibi evet kelimesi bizim çok çok muazzam bir kelimedir. İttikati boyutu vardır, ameli boyutu vardır, ahlaki boyutu vardır, edebi boyutu vardır. Ben onlara girmek istemiyorum. Ben sadece evlilik hayatıyla alakalı bağlantısını kurmak isteyeceğim. Evet kelimesi önce bir insana psikolojikmen çok hoş gelen bir kelimedir. Bak olayın hep böyle arka bahçesine inmeye çalışıyorum. Çünkü evlilik hayatının dış kısmına önem verildiği, iç kısmına üsttene önem verilmeyince... İçi boş olan bir şeyin dışı çatırdadı mı? Evlilik hayatı iç dinamiklerle devam eder. Bak unutmayın bunu. Bilmiş olduğunuz arabanızın deposunda yakıt yoksa sürdüremezsiniz. Arabanız modeli de olsa, son model de olsa olmaz. İlla deposunda yakıt bulunacak. Adeta evlilik hayatımızın büyük yakıtları hep gönül dünyamızdadır bizim. İç dünyamızdadır. Bundan sonra Cenab-ı Allah evlilik hayatını Rum suresi anlatırken ne diyordu, buyuruyordu? Meveddeh ve merhamet nimetiyle Allah bir erkekle bir kadını buluşturuyor. İkisi de görülmeyen, iç dünyamızda, dışa yönelik bir şey yok ki. Allah senin evinden, barkından bilahare basıyor. Ve lakin iç dinamiğin başında meveddeh geliyor, sev geliyor. ikincisi acıma duygusu geliyor. Bunları göremiyoruz tabii. Bunlar Olmayınca da peygamber ne buyurdu birbirine? Ben ne yapayım diyor. Allah senin kalbine merhameti söküp atmış. Ben sana ne yapabilirim diyor. Bak benim 10 tane çocuğum var da bir tanesini daha kucağım alıp öpmedim diyen sahabeye karşı efendim ne diyor. Ben ne yapabilirim diyor. Allah senin kalbinden merhameti sökmüş almış atmış diyor. Düşün. Şimdi kalplerinden merhamet atılmış olan bir erkeği düşün. Nasıl hanımına merhamet yapacak, acıyacak, merhamet edecek Veya aynı durum Hanım için de geçerlidir. Kocasına karşı bir merhameti bitmiş, tükenmiş, boşalmış. Ne yapabilir ki bunlar? İşte evet kelimesi evet kelimesi eşlerin kalbi yakınlığına sebeptir. Bak, Kalbi yakınlığına, gönül yakınlığı, manevi yakınlık, psikolojik yakınlığını böyle mıknatıs gibi çeken bir özelliğe sahiptir. Nedir bu? Evet. Evet. Evlilik hayatımızda Gönüllerin açılma şifresidir. Gönül dünyamızın bir nevi kapısının açılma şifresi. Bir anahtar gibi iş yapıyor bu. Evet olarak ispatlanmış. Evlilik hayatında gönüllerin açılma şifresi evet kelimesi olarak ispatlanmıştır artık. Çok şeyle ispatlanıyor günümüz artık. Bir zamanlar bundan 50 sene evvelki ifadelere bakıyorum. Şimdi konuşuyoruz şu konuştuğumuz cümleleri belki 10 sene 15-20 sene sonra hepsi araştırma ile netice çıkacaklardır. Yani bir insanın karı koca olarak evet dediği zaman meşru olan doğru olan güzelle karşı evet diyenin insanın iş dünyasındaki o güzelliği röntgenlerle ultrasonlarla belki çıkaracaklardır. Şu anda biz bunun kelamını söylüyoruz mesajını veriyoruz uygulayalım diyoruz. Bakalım ileriki boyutlarda ne gelmiştir. Mesela bir tıp bir şey buldu. Hastalık buldu. Hastalık ne biliyor musunuz? Bir kadın kıyafet kimliğinin güzelliğini bir başka erkeklere göstermek için yapıyorsa bu bir hastalıktır demiş. Hastalık adını yazmışlar. Ben şimdi İngilizce olunca söyleyemeyeceğim. Bu hastanın adı belli. Teşhit edildi bu hastalık. Nasıl bir verem hastası, kanser hastası, sıtma hastası diyorsunuz ya. Bir kadın kıyafet kimliğinin güzelliğini kocasına veya meşru olanları değil, bunun dışındaki insanlara gösteriyor, gösterme ihtiyacı hissediyorsa, bu bir hastalıktır diyor artık. Keşfedildi bu hastalık. Tıpkı bunun gibi, evet kelimesinin evlilik hayatımızdaki getirilerini, artılarını bir gün bizden sonraki neslere belki bunu somut olarak, müşahıs olarak göre göre yaşayacaklar ve inanacaklardır. Yine bununla bağlantılı olarak idare eden ve idare edilenler arasında evet kelimesi daha çok idare edilenlerden beklenir. Şimdi evlilik hayatımızda bir idare eden var, bir de edilen var. İdare eden kimdi? Kavvam olan beyler, kocalar. İdare edilen kimdi? Gani olan hanımlar. Öyleyse idare eden ve idare edilen arasında evet kelimesi daha çok kimden bekleniyormuş? idare edilenden yani hanımlardan erkeklerden evet kelimesi %50 ise hanımlardan %100 kapasiteli bir çıkış yapması gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum daha doğrusu. Tam bunun zıttı olarak insan nefsine tiksinti veren, nefreti çağrıştıran kelime ise hayır kelimesidir. Hayır kelimesi Aşılması zor bir handikattır. yani bir engeldir daha doğrusu. Bundan dolayı inanan insanların ağzından çıkan hayır kelimesi en çok nerede geçer? Kelimeyi tevte geçer. La dirizle hayır, la hayır demektir. Müminler olarak, inanan insanlar olarak Bizim ağzımızdan çıkan hayır kelimesinin en çok yoğunlaşmış olduğu cümle kelime-i teyhid cümlesidir. La ilahe illallah cümlesidir işte. Bunun dışında müminler hep ağızlarına evet'i yakıştırmakla mükelleftirler. Yok kelimesi, hayır kelimesi inanan insanlara pek yakışık aldırmaz. Mesela siz mağazaya gittiniz, dükkana gittiniz, eczaneye vardınız. Bir şey bir şey istediniz. Yok denilmesin, mevcudu kalmadı dün. Fuka böyle demiş. Dein ki mevcudu kalmadı. Yani yok kelimesin dahi biz de duymak istemiyorlar. Yani sana yakışmıyor. Yani sen veren büyümersin. Sen nasıl yok diyebilirsin? Nasıl hayır diyebilirsin? Sen veren ümmetsin Binlerce insanı doyuran sensin, giydiren sensin. Medeniyetler kurdun sen. Yer hiç işgal etmedin. Sen sömürgeciliği bilmezsin. Sen öldürmeyi bilmezsin. Sen diriltmek için dünyaya gönderildin. Böyle bir toplum, böyle bir insanlık, böyle bir Müslüman hanım, böyle bir Müslüman koca ağzına hep evet kelimesi. Yani olumlu olabilir. Niçin olmasın? Bunlar bize yakışıyor. Yok kelimesi, hayır kelimesinin kullanacağı alanlar farklı sağlar daha doğrusu. Ağzınızı mümkün mertebe, mümkün mertebe komşunuz sizden bir şey istedi. Ona yok veya hayır kelimesini kullanmayın. İnşallah yarın tedarik demeye çalışırız. Bitmiş, tükenmişti. Şu an için yok, İnşallah hemen bir saat sonra getirebilirim. Hemen telafi etme noktasında ümit işi yakacak bir tavır sergilemesi gerekir. Hele hele bir hanımın meşru olan, caiz olan, helal olan bir konuda kocasını hayır demesi kocasını psikolojikmez çıkar. Bak ne diyorum? Meşru, helal, caiz olan bir konuda bir Müslüman hanımın kocasına hayır demesini ben tasavvur edemiyorum. Diyorsa bunda bir hastalık vardır. İnatçılık vardır. İntikam alması vardır. Mutlaka vardır. Şimdi kibar, nazik, hayatında evet kelimesini aile hayatında böyle... Akşi giren bir hava gibi Kabul görmüş olan bir halden bir kesit vereceğim Hanım beyine diyor ki Akşam annemlere gidelim mi diyor Beyin iki cevap vardır Bey dese ki Hayır diyorsa Mutlu aile olmadığının Küçük bir göstergeçtir bu Evin hanımı diyor ki Annemlere gidelim mi Bey de bir anda Hayır gidemem diyor Diyor ise bu aile hayatında Mutluluk istenen seviyede değildir Peki mutlu aile nasıl olur? Erkek cevap veriyor Ben de isterdim ancak Bugün çok yorgunum Telefon edelim Yarın hem de yemeği orada annemlerle beraber yeriz Beraber gideriz Beraber yemek yeriz Diyorsa bir erkek Bu erkek hanımına karşı saygılı Sevgi dolu Onu insan yerine koyan Ona değer veren Ona önem veren Onsuz hayatı zehir gören bir erkektir. Evlilik hayatında böyle birdenbire hele hele kadınların kocalarına, kocaların kararlarına böyle karar cümlesi şeklinde değil, temenni cümleleri ifadesi onların kibarlığını, medeniyetini, insanlığını ve birbirlerine olan bağlılıklarını ortaya koyan temel etkenlerdendir. Neticeye gelelim şimdi. Evlilik hayatımızda evet kelimesi sadece... Bizi ilgilendirmekle beraber kalmıyor. Bütün, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Niçin? Bütün dünyayı, bütün dünyayı oluşturan annedir. Öyle değil mi? Bir erkek, bir kadın gelmiş değil. Bir Adem, bir Havva. Bir düşünün şimdi. Havva annemiz bir kadın idi. Adem babamız da bir erkekti. Evlendiler. Derken Havva annemiz, Dünya çocuk getirmeye başladığından itibaren kıyamet kopumcaya kadar gel gelecek bütün çocuklar nesiller hep kadının geliyor. Kadın yüzde yüz toplumun annesidir bundan dolayı. Erkek orada tek başına kaldı. Evlendi sadece olay bitmiştir. Bundan sonra üretim ne oldu? Hep hanım aracılık. Hanım kız dünyaya geldi erkek geldi kız geldi erkek geldi birini evlendirir ama ilk mekanizmanın başında bakıyorsunuz Kıyamet kupuncaya kadar gelecek Bugün için kaç milyar insan olmuş 83-86 milyar insan Gelmiş diyorlar dünyaya Kıyamet kupuncaya kadar belki 500 milyar insan gelecekse bu 500 Milyarı bir kadın Dünyaya getirmiş gibi kadına Saygılı ve Ona karşı minnettar olmak Mecbitindeyiz. Bütün toplumun O annesidir 83 değil 86 milyar insanın annesi Kimdir? Havvanya Öyleyse tüm anneler aynı kategoriye girer İşte böyle bir bilgiyle, kültürle, anlayışla, kalple, gönülle, sevgiyle, muhabbetle buluştuğunuz zaman Aile hayatı ne oluyor? Allah'ın varlığını belgeleyen bir belge, bir ayet oluyor Evet kelimesinde burada anladığınıza inanıyorum, güveniyorum Ve evet kelimesinin kullanıma açılmasında bizim hassasiyet noktamız çok önemlidir biliyorsunuz Meşru olan Helal olan Mubah olan Farz olan Sünnet olan konularda Hep böyle Evet Evet Evet Evettir Dışına çıktığın zaman Haramlara karşı Mekruhlara karşı Olmaz Hayır Hiç i̇şte o zaman bizim hayırımızın Evet kadar kıymeti vardır Bundan dolayı demişlerdir ki Kelime-i okurken Neyi reddettiğini Bilemeyen Neyi tasdik ettiğini hiç bilemez. Çünkü kelime-i tevhidde bir cümledir. iki öge var orada. Bir reddetmek, bir kabul etmek. La ilaha reddetmektir. İllallah kabul etmektir. Eğer bir insan la ilahayı bilmiyorsa, kavramıyorsa... İllallah hiç anlayamaz, kavrayamaz demişler. Bakın lan bizim ağzımızdan çıkan... Evetlerin ve hayırların büyük bir şahsiyeti... Büyük bir önemi, büyük bir kökü... Büyük bir değeri vardır. Altyapısında nere gitsen... Vahiy yatıyor yani kitabın ve sünnetin kriterleri ve ölçüleri bu kadar önemlidir. Neticeye bakalım. Anneler olarak, hanımlar olarak, babalar olarak, evlatlar olarak evlilik hayatımızda, ev hayatımızda, sosyal hayatta, her türlü hayatta evet ve hayır kelimelerinin evlilik hayatımıza, sosyal hayata, iş hayatımıza, verime, Etkili etmediği noktalara karşı bütün alanlarımızda bu kavramları, bu kelimeleri rastgele, ezbere değil, bilinçli, şu olarak ortaya koyduğumuzun farkına varalım diyorum. Ve bir başka konuya geçiyorum. Çünkü geçiyorum diyorum. Bu konuyla alakalı konularım da iyice azaldı. Bundan sonra belki gelecek dersimden itibaren artık evlilik tamamlandı. Karı koca oldular. Yavaş yavaş çocuklar çocukluk dönemine gireceğiz. 5-6 derste çocuklarla anne baba ilişkisini gündeme getireceğiz. Daha sonra evin dışına çıkaracağız. Karı kocayı çocuklarla beraber sosyal hayata girecekler. Bunlar parklara, bahçelere sosyal hayata açılacaklar Allah nasip ederse. Ve nihayet evliliğinin mutluluklarını son mesajlarını kapatmış olacağız. Ama şu anda hala neredeyiz? Evdeyiz. Yani evlerdeyiz. Evlerimizde yaşanmış olan bir sıkıntıyı gündeme getirmek istiyorum. Bu konularda... Tüm erkek kardeşlerime saygım fazladır. Bunu buradan ilan ediyorum. Evlerde birbirlerine eşlerin zaman ayırma konusunda problem var. Eşlerin birbirine zaman ayırması artık günümüzde kanıtlanmış, ispatlanmış olan bir problem olarak çıktı. Hem de bunu büyük tırajlı gazeteler istatistik bilgisi olarak verdi... Birbirine zaman ayırmayan eşlerin Yüzde doksanı boşanıyor Diyerek Çarpıcı bir rakamla verdiler Birbirine zaman ayırmayan eşlerin Yüzde doksanı Boşanıyor Acaba niye boşanıyor Yani canı sağ olsun Ne olacak ya işte biz varız eskiden bir Kocalar Yemen'e gidermiş Yirmi yıl on beş yıl savaşa gidermiş Gelmezlermiş Tek başına işte hanım kalırmış. Kocasının işte yolunu beklermiş. Eşiklerde, kapılarda beklermiş. Bunun için söyler, ninler söylermiş, böyle kastiler söylermiş. Ben o dönemi yaşamadım ki çünkü. Günümüzde yaşıyoruz çünkü biz. saygın var elbette ki. Kadınların %98'i erkeklerden daha fazla yakınlık bekliyor. Psikolojik mi? Manevi olarak. Şimdi biraz İç dünyalara girelim. Çünkü evlilik hayatı hep gizemli nimetlere doldurmuş olan bir hayattır. Sır dolu daha doğru sır. Şimdi desem ki sana sen kocanı seviyor musun? Elbette seviyorum. Hadi bana göster sevgini. Gösteremezsin ki. Gösteremezsiniz. Ama yaşıyorsun sen bunu göster bakayım bana. Sen kızıyorsun sinirlendin değil mi? Tamam peki sinirleni bana gösterebilir misin? Yine gösteremezsin. Bak şu anda ışıklar yanıyor burada. Ceryan var. Ceryan var diyorum ama göremiyorum. Ceryanın varlığını ışıklar ispatlamış oluyor. Etrafımızdaki ışıkları görüyoruz. Varlığını kabul ediyoruz. Ama oraya giden ceryanı görmüyoruz. İşte evlilik hayatımızda o kadar varlar var ki ama bunu somut olarak böyle e, görüntü hale getirmek mümkün değil. İşte bir bunları farkına varalım. Bunları yeşertelim diyorum daha doğrusu. bir Bahçıvan gibi. Bu nimetler Hala metruksa terk edilmiş ise gelin bunları verimli hale getirelim. Diyelim ki bir dönüp bir arsayı düşününüz. Yüzde yetmiş beşini işte sulamışlar, çiftçi girmiş, reşber girmiş, gübre atmışlar vesaire ama yüzde yirmi beşi bomboş duruyor. Deve dikenleri bitmiş. metruk bir sağ olmuş. Evlilik hayatı tıpkı bahçıvanlığa benziyor. Bütün alanlarını işlemek Karı kocayı, koca karıyı, Kacı korayı, eşler birbirlerini bu çerçeve içerisinde değerlendirmeleri gerekiyor. Öyleyse kadınların, tekrar tekrar söylüyorum, %98'i erkeklerden daha fazla yakınlık bekliyor. Çünkü teknolojik hayat onu hep yalnızlığa itti ve mutlu etmedi. E ne kadar mutlu olabilirsin, şey, otomatiğe bağlanmıştır. Teknik aletler aldın, buzdolabını aldın, çamaşır aldın, şunu aldın, bunu aldın. Tefrişin dersen o biçim. En güzel halılar aldın, haliflexi aldın. Binalar dersen o biçim. Yani bütün imkanlar doldurdun, doldurdun, doldurdun. Ama sen illa kocanı bekliyorsun. Eşyalar sana mutluluk vermiyor. Fiziken rahat dersin sadece. O da bedeni ilgilendiriyor. Fiziksel rahat edebiliyorsun sen evlerde. Maneviyet yine boş. İç boş Evlilik hayatında bir bu programımızı Aile mektebimizi bu iç boşlukları Kapatmak doldurmak için ortaya koyduk zaten Kadınların en çok kızdıkları Davranış Erkeğin kendilerini dinlememesidir Şimdi eşler Zaman ayırtması azaldı ya Ben inmiş inmeye çalışıyorum şimdi Bir taraftan Evlemiş olan hanım kardeşlerim Beylerin Beylerinden yakınlık istiyorlar. Yüzde doksan de böyle istiyor. Öbür taraftan kadın kardeşlerimizin en çok kızdığı nokta ise kendilerini dinlememesi. Yani şimdi hanım orada konuşuyor. Kocasının elinde televizyon düğmesi onunla ilgileniyor. Önünde gazete okuyor böyle. Orada konuşur, Onun gözü burada. Allah Allah. Allah Allah. Yani niye bakmıyorsun ya? Bak kafana... Kafanı çevirsenin hanımına böyle baksan onun gözüne baka baka konusu olmaz mı? O kadın psikolojik mi? Niye aşıyor acaba şimdi düşünüyorsunuz? Ben bana hiç değer vermiyor ya Allah Allah. Ne oldu yani böyle kardeşim ya? Allah aşkına şimdi gazeteye bakmak hanıma bakmak. Hanımına bakan sevap alırsın. Sevap. E nikah kıymadan evvel bakmak can atıyordun haram işliyordun. Nişanlılık döneminde bakmak için ne çaktı Hayatını ortaya koyuyordun. Efendim fotoğrafını muska gibi cebinde taşıyordun. Ne oldu 3 ay sonra bu seferde ekran öne çıktı, gazete öne çıktı, pencereden dışarı çıkmak baktı. Bunlar hep gözünü kaydırıyorsun da niye gözünü hanımının gözüne odaklamıyorsun? Niye? Odaklayıver, o da konuşsun. Birbirine akım gelsin daha doğrusu. Allah Allah Elektrik akımına inanıyorsun da niye Onun kalbine senin kalbine gelecek akıma inanmıyorsun Elektriği insan keşfetti Ama insan Allah yarattı Allah'ın yarattığı varlık Enerji de dolu Feyiz dolu, de dolu Niye bunu böyle çekim kuvvethane getirmiyoruz Niye müddet olamıyoruz İşte bu Yozlaşmış Yozlaşmış Halbuki kadın Ev merkezli hayatıyla Evine huzur verir Demek ki Eğer hanım kardeşim Ev merkezli hayatını Ortadan kaldırıp Pergelin Sabit ayağını evinin dışına Döner ayağını da evin içine koymuş ise Demek ki bu erkek onun yüzüne bakmıyor da Ekrana veya gazetine bakıyor demektir Çünkü Dünyayı da dolaşsa Hanımefendinin Ev merkezli hayatı evde alıyor, doluyor, doluyor, şarj oluyor, güzelce, ahlakıyla, edebiyle, yemek yapıyor, sevap şey yapı alıyor, çamaşır yıkıyor, sevap şey alıyor, evini temizliyor, sevap şey alıyor, çocuklarını okula gönderir, hep böyle sevap, sevap, sevap alıyor, alıyor, doldu, içi doldu, sevgi doldu, muhabbet dolu, huzur dolu, e şimdi dış dış dünyada da erkeğin canı sıkılıyor, Allah ne diyor, eve git, eve git diyor hayatı. Sen stresini, sıkıntını gidecek tek adresin var. Eve gittir Allah-u Teala. Nâ Suresinin cahitini söylemiştim ben de. Niye eve gönderiyor Cenab-ı Allah? Çünkü dışarıdan gelecek, kocasına huzur verecek bir varlık var orada. Allah-u Teala onu gönderiyor. Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu adres orada duruyor. Biz ne yapıyoruz? Bunu farkında değiliz. Öyleyse hanım kardeşlerimiz, ev merkezli hanım olduğunu vicdanlarıyla bir muhasebe yapsınlar. Hakikaten ben ev merkezli bir hanım mıyım? Bu bir gerçektir ki yani böyle ihtilaf olmayan bir gerçek. Yediğimiz gıdalar vücudumuzu ve uzuvlarımızı besler. Yediğimiz gıdalar, içtiğimiz su yani ağzımızdan gelen helal ve temiz olan ne girerse girsin, vücudumuzu, huzurlarımızı besler. Tıpkı bunun gibi kalbe giren eşlerin sevgisi de birbirlerinin rahatını, neşesini, çalışkanlığını, fedakarlığını besler. Yani sofraya koymuş olduğumuz bir yemeğin, dikkat edin bir yemeğin, Vitamin ve kalori özelliği bizi besliyor. Kasamızı, sinir sistemimizi, kan dolaşımımızı vesaire vesaire besliyor. Yani tıpkı bunun gibi eşlerin kalpten kalbe giden sevgisi de birbirlerine huzur veriyor. Birbirlerinin neşesini artırıyor. Birbirlerine çalışkanlık veriyorlar. Çalışkanlık. Yani tembellik gidiyor daha doğrusu. Tembellik gidiyor. Ve fedakarlıklarını artırıyorlar. Birbirlerinin fedakarlığını artırmış olan bir özellik. Bütün bunlar kıymetli kardeşlerim birer kare gibi yan yana getirdiğimiz zaman bütün güzellikler birbirlerini tamamlayan ve birbirlerle irtibat olan bir konuya giriyor. Ondan sonra artık senin sofrada yemek yemen de güzel, kütüphaneden kitabını alıp okuman da güzel, evinden çıkman da güzel, evine girmen de güzel... Yani artık evinde çirkin bir şey kalmadı Hep güzelleşti Hep iyi olduğun için bunların olduğu yerde zaten Huzur vardır, mutluluk vardır, güzellik vardır Diyorsunuz Bunlar yoksa ne vardır bu evde Allah aşkına Kupkuru bir mekan Ve içi doldurmayan Ait olan bir zaman dilimi Sonraki dönem bir Evlilik çark İşte Allah korkusu Dünya sebepleri onları bunu sürdürüyor bu iki özelik olmayan patır patır boşanıyor işte. Hadi sen evine, ben evime, senin evine. Bundan dolayı Cenab-ı Allah, Mü'min kadını, mü'min erkeğin yaşamış olduğu o 80-100 metrekarelik evlerimize o kadar önem veriyor, o kadar önem veriyor ki yani başınızdaki başörtüyü, bir kıyafetinizi, farz olan bir haccı veyahut da kestiğiniz bir kurbanı ne kadar gözünüze büyütüyor, önem veriyorsanız Allah-u Teala'nın evimiz ile alakalı açıklamalarına en az o kadar önem vermek mübitindeyiz. Yüce Allah bizim yaşamış olduğumuz evlerimizi büyük değer vererek, büyük önem vererek hep dikkatini çekmiştir. Evlerimizin manevi kimliğine Kur'an-ı Kerim değinmiş manevi kimlik. Ben bunu anlatmıştım, sekene kelimesiyle ifade etmiştim. Ondan sonra evlerimizin ilmi kimliğine önem veriyor Cenab-ı Allah. Ilmi kimli? Bu ilmi kimli? İla kitap kaç değildir ki? Elinde kitaptan, sünnetten olan bir kitap, kocasıyla yan yana oturmuş, bir okuyor, öbür dinliyorsununa, ders yapıyorlar birbirleriyle. Buraya sen adını yok anlayamadım. Bir daha kurmuşsunuz? Allah böyle bir karı koca görüyor. Yani evleri böyle karı koca görmek istiyor anlıyor musunuz? Daha sonra Cenab-ı Allah evleri. Bir mektep kimliğinde görmek istiyor. Sonra evlerimiz bir ibadet kimliğiyle dile getiriyor Yunus suresinde. Sonra Yüce Allah evlerimizin huzur kimliğini dile getirmiş. Evlerimizin otoriter kimliğini dile getirmiş. Evlerimize giriş çıkışları Kur'an'ın açıklamış. Sonra evlerimizin muhtevasının içeriğini Cenab-ı Allah tarif etmiş. Ve hatırlarsanız ya bu evleriniz... Ankebut olan örümcek ağdır veyahut da sağlam hiçbir düşmanın zararlı fikir yeryanlarının ahlaki yönden yüz kızartıcı modaların giremeyeceği geçit yok olacak evler olarak Allah evlerimizi böyle tarif ediyor. Bu kadar önemli bu kadar değerli olan evlerimizin içerisindeki hayatımızı yaşarken de lütfen her şeyimizi bu temel bilgilerin üzerine bina etmeye çalışalım. Yani küçük büyük olarak değil. Yani eve girerken, evden çıkarken, sofrada otururken, sofradan kalkarken yani kocanıza irtibatınızı kurmada bir kalem dahi verirken dahi yani bir kalemi fiziki gücünüzü kullanarak vermek var. Bu fiziki gücünüze beraber bir sevgi katarak vermeniz vardır. Yani bir sevgici katarak versen ne olur? Öyle değil mi? Dış kapıdan çıkarken biraz sert kapattın Tekrar biraz kusura bakma yani Elimden kaydı deyip de çıksan ne olur Bak kapıdan çıktın gidiyorsun Bunları niye aktarıyorum biliyor musunuz Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde Son bölümleri vardı Şeytan Ebedi olarak Sizin üzerinizde hakim olma Özlerini kaybetmiştir diyor Ama sizin basit gördüğünüz Küçük gördüğünüz önemsemediğiniz Konulardan dolayı tekrar bu Fırsat bulup aranıza girecektir. Ben bakıyorum. Bugünümüzde evlenmiş olan canlı evliliklerde görüşüyorum. Boşanmış olanlarla da konuştum. Boşanacak olanlara da görüşüyorum. Barıştırmak için. Gel sizi barıştıralım diyorum. Allah aşkına gidiyorum. Ayaklarına kadar gidiyorum. Telefon açıyorlar gidiyorum. Nedir derdin arkadaşım? Kızım babası derdin ne? Kızım senin derdin ne? Damat senin derdin ne? İnanır mısınız? Toparlıyorum hepsini. Götürüyorum peygamberimi huzuruna. Ya mahcup oluyorum. Ya peygamberim nedir buna ya? İçi boş mevzu şunlar Allah aşkına. Yani üften püften mevzular. Üften püften mevzular. Keşke götürmüş olduğum için. Ya bu hakikaten de bu ayetle bağdaşmıyor ya. Bu bir ciddi bir haramdır. Bu korkunç bir şeydir ya. Hakikaten bunların bulunduğu yerde evlilik olmaz. Bu günahlar saatli bombaya benzer. Bir gün patlayıverir. Yok. Hiçbiri yok. Ufak tefek mevzular. Niçin? Niçin? Yeni evlenen kardeşlerim evliliği bilmiyorlar. Gazeteyden takip ediyorlar. Ekrandan görüyorlar. Evlilik o değil. Evlilik fedakarlıktır. Evlilik vefakarlıktır. Evlilik fedakarlıktan, vefakarlıktan soyutlanmış. Basın yayınla ilinti kurmuş olduğun, dirsek temasına geçmiş olduğun o bilgiler, belgelerler. Nereye, kaç günek varabilirsin haberleşsin? İşte 10 gün, 15 gün. Ha, bir ay, iki en ne yapıyorsun? Allah'a ısmarladık gidiyorsun. Yazık günah değil mi? Son kalemiz. Kıymetli kardeşlerim. Evlilik artık bizim son kalemiz. Unutmayın bunu. Şunda son kalemizde oynuyorlar. Son kalemize değişik alanlardan saat bombaları yerleştiriyorlar. Kandırıyorlar. Bekar gençler çoğalıyor. Be bekar gençler çoğalıyor. Evlilik yaşları Yaşlı olmuş 30-35 erkekler evlenmiyor Riste girmem diyor Evliliği Çünkü ekranlarda görerek evlenenler Hanımın Kendisine göre varlığı Külfet Elektrik faturası ödemesi külfet Yani ev içi harcamaları Külfet ona zor gel, Yiyelim içelim kamalın dünyada Mantık bu evlilik bundur Allah aşkına Fedakarlığı yok Vefakarlığı yok yani diğer gamlığı yok Ne var da sırf fiziki kimlik Duygusal hayat Fiziki kimlik duygusal hayat Böyle evlilik mi olur Allah aşkına Şimdi düşünüyorum Evli olan kardeşlerim tek tek Görürsek tek tek bulursak Fırsat fırsat buluyorum Konuşuyoruz Bazen latife yolu, Bazen ciddi olarak yine Derler ya halk arasında ipe sapa gelmeyen Buradan söylüyorum Açık açık ifade ediyorum Evlilik hayatımızdaki kaderimizi Yanlış yazdırıyoruz Allahu u Teala'ya karşı Doğru yazdıralım Güzel yazdıralım Cenab-ı Allah bir senarist değildir Bu ifadelerimi Örneğimi her zaman veririm Allah hiçbir zaman şöyle bir kader yazmaz Ayşe ile Ali kulum evlenecek Üç yıl evlilik Hayatı devam edecek Üç yıl sonra evleri Hayatı kopacak Boşanacaklar. Ayşe mağdur olacak. Babasının evini alınmayacak. Sonra ortam olacak Haşe. Daha sonra Ali bunalıma girecek. Allah böyle bir kader yazmaz. Bu melun işler yapılacaksa Allah bunu bilir sadece. Allah bildiğinden dolayı biz yapmıyoruz unutmayın. Bizim yapacağımızı Allah biliyor. Hepsi bu. Bizim ne yapacağımızı ne edeceğimizi Allah Biliyor bu kadar. Bunun dışındaki her şey Cenab-ı Allah bize vermiş. Doğruları göstermiş. Binlerce, on binlerce peygamber göndermiş. Kitaplar göndermiş. Akıl vermiş, irade vermiş. Madem kader diyorsanız, yolda giderken, sen oğluna bir araba gelse, vursa, kolu kırılsa, e kadere buydu benim çocuğum, dersin. yoksa o şoförü ne yapmak istersin? Hemen kararlı götür. Hadi ver bakayım. Verme mahkemeyi o zaman. Şoför senin çocuğunu kapının önünde geçerken aldı tekerin altına, kolunu ezdi. Kader buymuş diyerek şoföre teşekkür mü diyorsun? Yoksa şoföre bütün imtikamını ortaya koyacak bir tavır mı alıyorsun? Hani kaderdi? Yapmayın. Evlilik hayatımızın mesut olması bizim elimizdedir. Yani evlilik hayatımızın kaderi, ticaretimizin kaderi, Siyasi hayatımızın kaderi en küçükten en büyüğe varıncaya kadar hepsine Allah'ın razısı vardır, rızası vardır. Kötü olmasın rızası yoktur. Allah yazından dolayı biz yapmıyoruz. Bizim yapacağımızı Allah bildiğinden dolayı yazmıştır. Tekrar tekrar söylüyorum. Kaderini yazdıran insandır. Yazan ise Allah'tır. Kaderini yazdıran insandır. Kaderi yazan Allah'tır. Allah bizim kaderimiz yazdı ve biz de bunu yerine getiriyoruz Böyle mantık olamaz Bizim yapacağımız her şeyi Cenab-ı Allah en ce noktasına kadar bilir Ve bunu yazmıştır Kader bu işte Lütfen hayatımızı zehir etmeyelim Lütfen hayatımızın güzelliklerini Demet hane getirmek mücadelesine girelim Şu evlilik hayatımızı Kurda koşa yem etmeyelim Ekranlardan, çanaklardan, uydulardan gelen Ne olduğu belirsiz görüntülerle, seslerle Bu cennetlik adaylı olan hayatımızı Zehir ze melek yapmayalım diyorum. Bu duygularla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Önümüzdeki dersimizde inşallah sizlere en son ev hayatımızın içerisinde karı koca hayatımızın son görevlerini yaptıktan sonra ondan sonra çocuklu aile merhalesine geçmek istiyorum. Bu duygularla, sevgilerle, saygılarla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili izleyenlerimiz kıymeti dinleyenlerimiz. Allah'a emanet olun efendim.